Van Depremi Günlüğü Merhaba. Bugün 9 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 46. Van Edremit depreminin 29. günü. Van depreminin günlüğünü tutmaya devam ediyoruz. Bugün Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden bölgede çalışan arkadaşımız Hale Aka ile görüşeceğiz. Merhaba Hale. Öncelikle hava durumunu Merhaba. oradaki anlatabilir misin bize bir? Birkaç gündür çok güzel hava pazartesinden beri. Yarından sonra tekrar kay bekleniyor diye biliyorum. Şu anda iyi. Peki bölgeye dair genel izlenimlerini aktarır mısın? Çok uzun ee, süredir oradasın çünkü. Yani şimdi Van merkez için şey söyleyeyim aslında iki haftadan beri çok çok fazla değişen bir şey olmadı. Çünkü Van'da özellikle barınma sorunu ile ilgili şöyle bir problem var. Burada daha merkezin içinde konteyner dağıtım başlamadı. Konteynerler öncelikli olarak kurumlara veriliyor. Hı hı. Aynı zamanda konteyner ya da prefabrik kenti yapılacak alanlar düzenleniyor. İki hafta içinde bugün bize söyledikleri konteynerlerin dağıtım başlayacakmış. Ondan sonra buradaki koşullar belki bir parça normale döner diye düşünüyoruz ama... Tabii şundan da emin değiliz. Çünkü çadır kentlerde de aynı problem var. E, Van'da halk çadır kent gibi toplananlara gitmek istemiyor. Hı hı. E, bir bölümü kültürel. Gerçekten o alanlar çok e, dip gibi ve e, oralara geçmek istemiyorlar. Ama bazıları da gerçekten evlerin önünde kalmak istiyorlar. Çünkü elin içine giriyorlar, banyo yapıyorlar, çıkıyorlar. Hı hı. E, veya eşyalarını koruyorlar geceleri. O yüzden e, prefabrikler konteynerler geldikten sonra barınma... Ondan pek emin olamıyorum. Ee, son cümleleri ee, duyamadık. Ba barınmadan sonra söylediğini duyamadık pardon. Yani konteynerler geldikten sonra da bu problemler ne, ne kadar hallolacak onu çok fazla kestiremiyorum. Belki konteynerlerde banyo, tuvalet imkanı olduğu Hı. için bir bölüm e, insan daha bu konteyner alanlarına geçer. Fakat e, gene de barınma sorunu çok uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. Bir de tabii şöyle bir sorun var Van'da. E, şu anda bütün politikalar büyük bir oranda çok teknik bir bakış açısıyla hasara göre yapılıyor. Hı hı. Mesela konteyner dağıtımı ağırlıklı olarak en fazla hasar gören evlerin sahiplerinden başlayarak yapılıyor. Fakat Van'daki haliyle hemen hemen hiçbir bina girilmez durumda, girilmez durumda girilebilecek durumda olanı da kimse girmek istemiyor. Ee, bunun da getirdiği ekstra bir takım sorunlar var yani e, bir takım imkanların sağlandığı insanlar var ama yani onun dışında yeterince hasar görmediği evlerini söylenerek bazı yardımlara ulaşamayan insanlar var. Ee, bu teknik bakış açısında çok zorladığını söylemek lazım Burada, buranın koşulları yüzünde. Ee, yardımların dağıtımında peki o koordinasyonsuzluk daha önce seninle konuştuğumuzdaki bir ilerleme oldu mu? Şimdi şunu söyleyeyim bazen oluyor bazen olmuyor bazen daha iyi haberleri alıyorsunuz bazen almıyorsunuz ama genelde o koordinasyonsuzun hala sürdüğünü söyleyebilirim fakat mesela kıyafet dağıtımında en azından işte herkesin fişle gidip yani evinde hasar oldu test edilen insanlara fişler verildi burada bir market gibi bir yer açıldı bütün gelen eşyalar yardım eşyaları oraya konuldu, oraya insanlar girebiliyor. Kendileri için gerekli olanı alabiliyorlar. Birazcık daha e, ihtiyaç test ve dağıtım yapılmaya başlandı. Ama tabii bunların da ne kadar efektif olduğunu kestiremiyorum. Çünkü çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Genelde yani çok azına dair e, e, işte net bilgi ya da e, ne bileyim, güvenilir bilgiye ulaşabiliyoruz. Hı hı. E, ama şimdiki durum böyle. Köylerde durum nasıl peki? Yani e, şimdi köylerde e, şunu söyleyeyim. Köylere zaten öncelikli bir konteyner dağıtımına başlanmıştı. Çünkü köylerde ilk hasar tespiti üzerinden konteyner dağıtımı yapıldı. Yani ilk depremden sonra. Hı hı. Çünkü burada ciddi bir ilk depremden sonraki hal ve ikinci depremden sonraki hal var. O yüzden köylerde barınma sorunu en azından bir kısım büyük ölçüde hallolmuştu. Köylerde temelde sorun şuydu. ikinci depremden sonra evi hasar görmüşler. Veya evi hasar görmemiş ama psikolojik olarak evin içine girmeyenler için benzer barınma imkanları sağlanmıyordu. Bunların bir bölümüne gönüller ulaştı. Onlara iyi çadırlar sağladı ama hala gittiğinizde köylerde hani çok kötü koşullarda kalabilen insanlar görüyorsunuz. Hı hı. E, yardımlara gelince e, şimdi yavaş yavaş belediyeler çekiliyor. E, belediyeler derken şunu kastediyorum. Köyler e, bir şekilde İstanbul'daki ee, ilçe belediyeleri tarafından paylaşılmıştı. Onlar e, işte sıcak yemek, e, işte yıkanılabilecek yer gibi sorunları çözmüşlerdi. Şimdi yavaş yavaş onlar çekiliyor. Mesela yemekler artık varlık tarafından dağıtılıyor. Böyle değişiklikler var. Ee, köylere bakınca şimdi başka bir eksiklik e, çok e, düzenli olarak bir e, temel sağlık hizmeti sağlanıyor. Yani gezici Hı -hı. sağlık ekipleri dolaşıyor. Ee, ama köylerde özellikle e, özel bakım muhtaç insanlarla ilgili bir problem var. E, bunlar e, kendi seslerini dinlemekte zorlanıyorlar. E, Van'da yersen. zaten tıp hizmetleriyle ilgili ciddi bir aksaklık söz konusu Hı -hı. çünkü binalar hasarlı. E, i̇nsanlar bir de binalara girip aslında kontrol doktor kontrolüne girmek, gitmek için bile binalara girmek istemiyorlar. Ee, mesela bizim, benim gördüğüm köylerdeki en önemli eksiklik mesela e, özellikle jinekolog ihtiyacıydı. Çünkü kadınlar bunu çok zor ifade ediyor. Evet. Ee, özellikle e, biliyorsunuzdur e, depremlerden sonra işte düşüktü, e, doğumdu bunlar arttı. Hı hı. Ee, bir o yani özellikle bir ekibi mesela e, köylere dolaşarak kadınlara... Yani birine kolak dolaşması gerekiyor. Bu çok ciddi bir ihtiyaç. Başka ne diyebilirim? Bizim gördüğümüz özellikle bu evi şiddetin aile içi şiddetin ciddi biçimde içinde yükselmekte oldu. Hem çadır kentlerde olanlardan, hem işte bizim iletişimde olduğumuz insanlardan böyle vakaların arttığını duyuyoruz bunlarla ilgili daha iyi bir örgütlenme gerekiyor çünkü şu anda Van'da oldukça kısıtlı sayıda sevi toplum kuruluşu ancak faaliyet gösterebiliyor ancak barınma ihtiyacını çözebilenler Hı -hı. öyle olunca da hani burada ciddi bir şekilde özellikle mesela kadınların ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma yapılamıyor depremin başından Hı -hı. beri olduğu üzere. çok teşekkür ederiz hani ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun size. Evet. Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden hala kayna görüştük. Van Deprem Günlüğü'nü tutmaya devam edeceğiz. Bize vandepremgünlüğü at gmayin.com adresinden ulaşabilirsiniz. Van Depremi Günlüğü